Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillahi nehmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu. Ve nâvuzu billahi min şururi enfusina ve min seyyati amalina. Men yehdihillah felâ mudillelâh ve men yudlil felâ hadiyelâh. Ve neşhedü en la ilahe illallahu vahdahu la şerîkelâh ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resûlühü. Ama ba'dı. Feya ibadallah İttekullah ve ati'u İnna Allahem A'llezine attekav Ve lezine hum muhsinun Kalallahu te'ala azze ve cel Fii kitabihi l-kerim Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ve atasimu Bi hablillahi cemi'an Ve la teferrakuh ila ahiril ayah sadakallahu lazim Cenab-ı Hak Ali İmran Suresinde hepimizin Allah'ın ipi olan Kur'an'a sarılmamız ve fırka fırka olmamamız, tefrikaya düşmememiz hakkında uyarılarda bulunuyor. Bütün bunlara rağmen ve Müslümanların yaşadığı bunca zillete, mağlubiyete rağmen biz hala Dünyamızı da e, e, izzetten uzak mağlubiyetler içerisinde geçirmek, Allah'ın ahirette de vaatlerine, güzel vaatlerine e, ulaşmayı istememek gibi bir seçeneği sanki seçmişiz ve müminler olarak birbirimizle istenilen kardeşliği, vahdeti, e, tesanüdü gerçekleştirmek için ciddi gayretler sarf etmiyoruz. Müslümanlar bu konuda evvela ortak bir vahdet anlayışına, ortak bir e, iman esaslarına, e, ortak bir Allah'ın ipine e, yapışmaya e, gitmek için e, ilke birliğine, e, din birliğine, e, tevhid dediğimiz esaslarda bir araya gelmeye gayret etmek zorundalar. Yani Müslümanların birliği sıradan herhangi bir grubun herhangi bir amaçla bir araya gelmesiyle ilgili bir birlik değil. Gerçek anlamda her yönüyle birbirlerine kardeş gibi görecek, bakacak, yardımlaşacak, birbirleri için her şeylerini feda edebilecek, derecede bir bütünleşmeyi Allah için bu birlik ve bütünlüğü oluşturmalarını icap ettiriyor. Müslümanlar bunun için modernizmi ve modernizmi olduğu kadar geleneklerini de sor sorgulamak, Kur'an'la mukayese yapıp, Kur'an'ın bir sağlama aracı görmek ve Kur'an'a ters düşen her türlü anlayış ve inancı terk etmek Kur'an'daki doğruyu onun yerine ikame etmek zorundadırlar birey ve cemaat olarak hepimiz yeniden kendimizi hesaptan geçirmek hesaba tabi tutulmadan önce otokritik yapmak, metot ve söylemlerimizi masaya yatırmak zorundayız bu muhasebeyi yapamayan veya yapmayan fertler ve cemaatler hedeften sapmak, amaçlara uygun araçlar kullanmamak yüzünden sadece kendi veballerini değil, ümmetin vebalinden de paylarına düşeni yüklenme ile karşı karşıya kalıyorlar. Sadece iyi niyetin yeterli olmadığı, usul ve yöntemin de büyük önem taşıdığı herhalde kabul edilmek zorundadır. Bu davaya sadece akıllı geçinen düşmanlar değil, akılsız dostların da iyi niyetli ama yanlış tavırları büyük zararlar vermektedir. Hele bugünkü dünyada düşmana hiç ihtiyaç yok. Dost geçinen nice akılsızlar, beyinsizlerin zararları düşmana ihtiyaç bırakmayacak konumda. Onun için müminler birbirlerini uyarma, birbirlerinin yanlışlarını ıslah etmek mecburiyetindedirler. Ama unutmayalım ki hepimiz göreceli doğrularımızı başkalarına dayatarak ne vahdeti oluşturabiliriz ne cemaatleşebiliriz. Unutmayalım, her konuda tek doğru yoktur. Doğru her konuda tek değildir. Özellikle beşeri doğrular için çoğunlukla bu böyledir. Yani Doğrunun iki kaynağı vardır. İki çeşit doğru vardır. Bir ilahi kaynaklı doğru buna mutlak doğru deriz. Yani hak deriz. Bir adı hak olan Cenab-ı Hakk'ın e, hak olan kitabında e, hak hüküm olarak bildirdiği doğrular müminlerin ihtilaf etmeden teslim olmaları gereken her Müslümana göre her yerde her zaman doğruluğu geçerli olan tartışılmayacak mutlak doğrudur. Ama beşeri doğrular, hatta içtihatlar, hep zan içerir ve diğer müminlere dayatılması mecburen kabul edilmesi gereken doğrular olmayabilir. Yani bu konularda doğru birden fazla da olabilir. Ebu Hanife'nin abdest konusundaki içtihadı da, İmam Şafii'nin içtihadı da, İmam Malik'in icadı da ki hepsi birbirinden farklı olduğu halde doğru kabul edilebilir. Öyle olmamış olsa zaten birbirlerinin arkasında namaz kılamazlar. İmam Malik'e göre başın hepsinin mesedilmesi farzdır. Hanefilere göre dörtte birinin mesedilmesi farzdır. Şafilere göre ise birkaç saç delinin mesedilmesi yeterlidir eğer doğruyu tek kabul etmiş olsak malikiler hanefi ve şafilerin namazsız abdestsiz olduklarını hanefiler şafiilerin abdestsiz olduğunu namazsız kabul edileceğini iddia etmiş olurlar ki bu ümmetin tümüyle birbirlerine düşmesi birbirlerinin arkasında namaz kılamaması gibi bir yanlışı oluşturur o yüzden birbirlerimize böyle göreceli, içtihadi, zanni, mezhebi, cemaati doğrularımızı dayatmadan benim doğrum bu ama senin de Kur'an ve sünnetten devşirdiğin doğrular e, mümkün ki benim doğrumdan daha doğru olabilir diye birbirimize müsamahıyla bakmak ve e, mutlak doğruları birbirimize e, emri bil marufun konusu edinerek, orada birleşmeyi öne çıkartmak mecburiyetimiz var. Falan hocanın veya filan imamın bir görüşünü, İslam'ın olmazsa olmaz bir unsuruymuş gibi, din adına ileri sürmek, bu görüş doğru olsa bile yanlış bir yaklaşımdır. Çünkü beşer kaynaklı böyle bir görüşü, görüşü din adına mutlak doğru olarak ileri sürmek, dinde tevhide değil tefrikaya sebep olacaktır. Çünkü Müslümanların din adına gerçekleştirecekleri vahdet, akli değerlendirmeler ve kavrayışlarla değil, kalbi tasdik ve imanla gerçekleştirebilecekleri Kur'anî bir vahdettir. Yani tüm Müslümanları bir araya getirebilecek olan hakikatlerin, bütün Müslümanların iman etmekle yükümlü oldukları doğrular olması gerekmektedir beşeri kaynaklara ilahilik vasfı verildiği ve ilahi zannedilen bu kaynaklara Allah'a iman eder gibi iman edildiği zaman bu kaynaklara dayalı ihtilaflar kesinlikle çözüme ulaşılabilecek ihtilaflar değildir. Dünya Müslümanlarının vahdetini sağlayabilecek olan kaynak sadece Kur'an-ı Kerim'dir. O yüzden Kur'an'da Allah'ın ipine toptan sarılın diye Allah'ın ipi olarak vurguladığı Kur'an'da birleşilmesi, Kur'an'ı toptan sarılınması gereken, bizi kurtaracak bir ip olarak e, vurguladığı hakikatini öne çıkartır. İslam'ın vahdet ve cemaat ve de ümmet bilinci açısından temel hususlardan biri olan lider anlayışı maalesef günümüzde tam tersi bir konuma düşürüldü. Liderlik anlayışı ümmeti toplaması gerektiği halde ihtilafların kaynağını hatta tefrikanın temelini oluşturan ahlaki problemleri de içen, içeren bir yanlışlar yumağıdır. Her lider kendinde bir vahdeti istemekte, diğer müminlerden hiç hakkı olmadığı halde beyat gibi bağlılık talep etmekte ve kendisine bağlı olmayan diğer insanları kardeş kabul etmemekte ve birliğin sadece kendisinde oluşması icap ettiğini yanlış yere ifade etmekte burada dikkat etmemiz gereken husus her şeyden önce iman ettiğimiz Kur'an-ı Kerim'i yeniden hayatımıza yön vermeye cemaat konusunda da Kur'an'ın prensiplerini öne çıkartmaya çalışmamızdır Yoksa kendi zanlarımızı ve kanaatlerimizi tevil yoluyla, Kur'an'a ispatlayarak i, vahdetle, birlikle alakalı hiçbir adım atamayız. Kendi kanaatlerimizi emretmekte, dayatmakta i, bir vahdetin oluşacağını düşünmek i, i, tümüyle şeytani bir aldanmaya götürecektir. Evet, maalesef yaşadığımız coğrafyada Müslümanlar kendi aralarında i, alimlerin bir şura oluşturamadıkları, istişare edemedikleri, problemlerini çözmek için bir dayanışmaya gidemedikleri, i, parça parça güçlerinin bölündüğü bir durum arz ediyor. Müslümanlar Allah'a, Resulüne, kitaba, imandan başka neredeyse, kendi örgütlerine, cemaatlerine, liderlerine, tarikatlarına, metotlarına iman etmekte, dinleriyle cemaat lider ve yöntemlerini bir nevi sentez yapmaktadırlar. Müslümanlar dinleri üzerinde tartışmaya girmeleri tümüyle yasak olduğu gibi, ihtilaf ettiği konularda da birbirlerini temel konularda ihtilaf etmiyorlarsa, ayrıntılarda mazur görmek, ittifak ettikleri konulardaysa, örgüt, lider ve yöntemleri ne kadar farklı olursa olsun birlikte hareket etmeye çalışmak zorundadırlar. Müslümanlar makro planda Allah'a ve Resulüne kitaba iman edenler aslında bir derler. Yani bugün iki milyarlık bir aile olmamız, iki milyarlık bir güç, iki milyarlık bir devlet olmamız icap ettiği halde 300-500 Müslümanın bile bir araya bayramlarda bile zor geldiği bir acayip zamanları yaşıyoruz. Metot farklılıklarının cemaat veya e, meşrep farklılıklarının ümmeti bölmeye e, gitmemesi gerekiyor. Bugün Türkiye'de 65 binin üzerinde dernek ve vakıf var. Yani 65 bin farklı cemaat var diyebilirsiniz tabi vakıf ve derneklerin dışında da e, nice e, ders halkalarının öbeklerin bulunduğunu da hesaba katarsanız e, yani e, bir nevi bölünmelerin ne orana çıktığını düşünebiliriz. Evet şu bayram günü e, tabii ki e, müjdeli vahdet haberleri vermek ister e, gönlümüz. Ama maalesef Müslümanlar hala kendi gruplarına, kendi cemaatlerine, kendi din anlayışlarına davet etmekte ve tekfircilik hala alıp başını gitmektedir. Müslümanlar IŞİD'i işi IŞİD'in silahsız bir yansıması gibi birbirlerine yine dil silahlarıyla hücum etmekte. Yine vahdetle bağlantılı ciddi adımlar atmamaktadırlar. Vahdet, ümmetin birleşmesi zaruridir, mecburdur. Çünkü Kur'an vahdeti emreder. Hep birlikte Allah'ın ipine sarılın ayeti gibi tefrikayı yasaklayan nice ayetlerde olduğu gibi. Sünnet vahdeti emreder. Cemaat rahmettir, ayrılık azaptır gibi nice hadisleri hatırlayın. Ve peygamberin en önemli sünnetinin insanları İslamlaştırmak, Müslümanlaştırdığı insanları cemaat haline getirmek, cemaati tek bir ümmete dönüştürmek, ümmeti de devletleştirmek olduğunu, bu sünneti terk eden insanların şekilsel özelliklerde peygamberi bir e, e, nimeti, sünneti, fıtratı yakalayacaklarını zannetmeleri, gerçekten üzüntü verici bir husustur. Evet, vahdet zaruridir. Akıl çünkü vahdeti emreder. Tek başına kaldıramadığımız ağır bir yükü el birliğiyle, birliğiyle ne yapabiliriz? Daha rahat kaldırabiliriz. Davanın da hakim olması, küfre ve zulme karşı kıyam edilmesi birkaç kişinin yapabileceği bir faaliyetle başarılacak bir husus değildir o yüzden hani meşhur kıssalarda olduğu gibi birer ikişer oku kırmak kolaydır ama bir demet oku kırmak mümkün değildir o yüzden akıl da ne yapar vahdeti emreder tarih vahdeti emreder başta beni İsrail olmak üzere nice kavimler hep tefrika yüzünden acı mağlubiyetler tatmışlar tarihten silinmişlerdir ve maalesef bugün de Müslümanlar hiçbir varlık gösteremeyen dağınık tesbih taneleri gibi hepsinin bir araya gelmeyip küçük küçük bölümler halinde bulunduğu İrap'tan mahalle olmayan, izzeti olmayan topluluklara dönüşmüştür. Tam 87 ülkede Müslümanların ayrı ayrı yaşadığı bir coğrafyadan bahsediyoruz. Bunların işte 60 kadarıysa çoğunluğu teşkil eden Müslümanların nüfusta daha fazlalığına teşkil eden ülkeler oluyor. Halbuki Kur'an tek ümmetsiniz dediği halde bu kadar ayrı ülkelere bölünen o ülkelerdeki Müslümanların da kendi içlerinde yüzlerce ayrı gruplara, fırkalara bölündüğü bir dünyayı yaşıyoruz. Ama günümüzün çağı da anlayışı da vahdeti emrediyor. Birbirleriyle iki defa dünya savaşı yapmış olan Avrupa ülkelerinin tek ülke haline gelmeleri Amerika'nın bir yere saldırırken bir sürü koalisyon ülkesi arayıp topluca beraber düşmanlık yapmak istemeleri gösteriyor ki Müslümanlar çok daha fazla vahdete ihtiyaç hissetmelidirler. Ekonomi vahdete emreder, Müslümanların kalkınması, sömürüden ve kapitalizmin insanlık dışı uygulamalarından kurtulmak için kendi ekonomik güçlerini birleştirerek ticari işletmeler, kuruluşlar, kurmaları gerekiyor. Yani devir bakkal devri olmaktan çıkıp süper hiper marketler devri olduysa bunun kapitalistçe bir sürü zararlarını yaşıyorsak bunun Müslümancasını da Müslümanlar oluşturabilmeliler. Ama gel gör ki iki tane Müslüman kolay kolay ortaklık yapamamakta. Yaptıkları ortaklıkları çok kısa bir zaman sonra düşmanlığa dönüşecek bir şekilde bozmaktalar. Yani kafirler rahatlıkla büyük ortaklıklar holdingler oluşturabilir de 2-3 Müslüman birbirine birbirleriyle anlaşamaz 3-5 hoca yan yana gelip bir fotoğraf çektiremez yani ne biçim bir anlayışımız vardır din tümüyle vahdeti emrettiği halde kardeşliği mecbur tuttuğu halde bizim bu konulardaki ihmalden de öte ihanet denilebilecek çizgimizin izahını herhalde yapamıyoruz. Ama cemaat hocalara niye birleşmiyorsunuz? diyor. Hocalarda cemaate birleşme ile alakalı hutbeler veriyor. Herkes topu birbirine atıyor. Halbuki sadece hocaların bir görevi değil ve sadece cemaate nasihat edilecek, hal edilecek, halledilecek bir konu değil. Hep beraber bunun planlarını, programlarını yapmak kısa vadede neler yapılabilir, uzun vadede neler yapılabilir, projeler üretmek ve bunları küçük çaplı hayata geçirmeye gayret etmek zorundayız. Tecrübe de vahdeti emreder. Yüzlerce senedir Müslüman halkın kültürü olan bir kısmı gerçekten dinin özünü teşkil eden atasözleri nice deneyimleri aktarır. Söz gelimi nerede birlik, orada dirlik, bir elin nesi var, iki elin sesi var, tek el kendini yumaz gibi nice ifadeler. Matematik vahdeti emreder, 2 tane biri alt alta koyarsanız en fazla iki eder ama iki tane biri yan yana koyar saf haline getirirseniz on bir eder dört tane biri yan yana getirirseniz 1111 denilen bir güce erişir. Sıfırları bile, bunlardan hiçbir şey olmaz. Bunlar boş, tıkır, teneke gibi. Dediğiniz insanların bile on tane sıfırın önüne bir tane biri, bir adamı getirdiğiniz zaman o sıfırların ne kadar bir değer teşkil edeceğini ancak cemaat ruhuyla, matematikten de yararlanarak düşünebilirsiniz. Dünya huzuru vahdeti gerektirmektedir. Fesat ve kargaşanın, tefrika ve sürtüşmenin ne kadar nelere mal olduğunu hepimiz herhalde görüyoruz. Dolayısıyla bireyselcilikle, ferdiyetcilikle nereye varılıp varılamayacağını insanlık çok acı tecrübelerle gördü. Yine ahiret saadeti vahdeti gerektirmektedir. Cennete ancak vahdetle ulaşabiliriz. İman etmeden cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmeden de iman etmiş olmazsınız diyen Buhari ve müslim'in müttefekun aleyh hadisini hatırlatalım. Vahdet bugünden yarına gerçekleşecek bir şey değildir. Bunun aşama aşama hayata yansıması gerekmektedir. Önce Önce birbirimizin imanına şahitlik yapacak derecede birbirimizin mümin olduklarına ne yapacağız? Kanaat getireceğiz. Bu konuda tevhidi, imani konuları öne çıkartacağız. Ve bu konularda da bir sürü ihtilafa girilmiş durumda Kur'an'ı hakem kabul edip Kur'an'ın neye iman etmemizi istediyse onunla iman esaslarını oluşturup ilavelerden ve noksanlıklardan uzak Kur'an'ı ölçü kabul ederek iman esaslarında bir araya geleceğiz. Sonra vahdeti gerçekleştirmek için küçük çaplı adımlarla ileriye doğru inşallah ee, tek ümmet olmanın gayretlerini sarf edeceğiz. Bunun için önce sağlam bir niyet tevhidi bir iman ve küçük çaplı cemaatte kardeşlikleri oluşturmak ama mümin olan herkese gönlümüzü elimizi açmak mecburiyetimiz var. Evet, bütün müminlere sevgi beslemek, merhametle muamele etmek, hatasından yanlışından dolayı tekfir edip dışlamamak, ona bilmediği doğruları güzel bir üslupla anlatmak, anlatmak, hüküm vermekten, damga vurmaktan, mecbur olmadığımız müddetçe kaçınmak, hükmü Allah'a bırakmak, ama davet ve tebliğin bizim ilk görevimiz olduğunu unutmamak ve bütün bu konularda e, insani müsamahanın son noktasına kadar e, peygamberi terbiyeyi öne çıkartmak birbirimize karşı alçak gönüllü müsamahakar e, affedici e, ve hatalarını tolere edici bir davranış sergilemek hepimizin görevi bu bayram günlerinde bu görevlerimizi hatırlatmak, inşallah bir dahaki bayrama bundan çok daha güzel, daha kardeşane bir ilişkileri içerisinde, daha dayanışma halinde, Müslümanlara yetecek bir sevgi içerisindeki gönlümüzü o muhabbetle doldurarak girelim. Kurban bayramına Müslümanları, daha nice Müslümanları kurban ederek girelim girmemeleri için kafirlerin elinde e, efendim kurbanlık bir koyun haline düşürmemek için neler yapmamız gerektiğini tekrar hesap edelim. En azından dualarımızla Müslümanlarla beraber olmanın e, sancısını taşımış olalım. E, bütün müminler e, açısından sevgiye, merhamete mümin oldukları müddetçe layıktırlar ve hepsi bizim kardeşimizdir. Bu konuda hangi cemaat olursa olsun, hangi gruptan, hangi meşrepten olursa olsun Kur'an'ı merkeze alan Peygamber sünnetini Kur'an'ın izahı olarak yeterli gören dini hurafelerden arındırmaya çalışan bütün Müslümanları tekrar edelim, kucaklamaya gayret edelim. Evet. Rabbimiz bu konuda hepimize yeterli bilinç, gayret ve samimiyet ihsan etsin. Ela inne el kelam ve eblağannizam Kelamullahi'l-melik'il-aziz il-allam. Kema kalallahu tebareke ve teala fil-kelam. Ve kur el kuran festeme'u leh ve ansı'tu leallekum turhamun. Euzubillahimineşşeytanirracim <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. İnne dina in d Allahı İslam,